Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Aleihima anittum harisun aleikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallu hasbiyallah la ilaha illa aleyhi tevkaltu, O Ve, Allahü'Azîm. Ve, Allahü'Azîm. Ve, Ve, Allahü'Azîm. Ve, Allahü'Azîm. Ve, Allahü'Azîm. Ve, Ve, Ve, Ve, öpek muhterem Müslümanlar. Geçen dersimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Selam hazretlerini biliyorsunuz Garı Hira'da bıraktık. Cenab-ı Cebrail aleyhissalatu vesselam Efendimiz Peygamber-i Zişan Efendimiz'e Garı Hira'da geldiler ve kendisine Kur'an-ı Hakimin beş Ayetini getirdiler. Esa indu billah, ikra, bismi Lâ ilâha illâhu, Allahu insâne min alaq Lâ ve illâhu, Allahu Akbar. İkra, Bismillah, Lâ ilâha illâhu, Allahu Akbar. İkra, 66666 ayetli ilahiye okku diye başlıyor muhtemelenler. Ya geçen dersimizde üzerinde bayağı birkaç cümleler durduk. Yani İslam'ın nizamının temelinde elim var, marifet var, okumak var, bilgi var. İrfan var, muhterem Müslümanlar. Ya. Oku. İnsanı uyuşup kandan, kan pıhtısından sonra et haline geliyor. Sonra kudret fırçasıyla beden tanzim ediliyor. Sonra söyledik. Cenab-ı Halik Hızul Celal ruh nefk ediyor. Yavru rahmi maderde Devinmeye başlıyor Mavzumuz o değil muhterem Müslümanlar Sadece halakal insane Min alak buyurulduğu için Bu kadarını tekrarlamış oldum Evet İnsanı Uyuşuk kan pıhtısından Yaratan Rabbinin adıyla oku buyurduktan sonra Cenab-ı Cibril Tekrar okuyor Estaizu billah İkra Ve Rabbükel ekramüllezî Alleme bil kalem Allemel insâne mâlem Yalem O Rabbin Ekrem olan Rabbin Adıyla Oku ya Muhammed Cenab-ı tekrarlıyor Teykit var Teyit var Teşdit var muhterem Müslümanlar Kapı Camii'nin muhterem cemaati Oku Yine oku Yine oku Yine oku manasına çünkü cehalet, İslam'ın ve insanlık faziletinin en korkunç düşmanıdır. Hele bu cahil, Müslümanlar, hele bu cahil, diplomalı cahil olursa. ya Cehalet, İslam'ın en korkunç düşmanıdır. Hele bu cahil, diplomalı cahil olursa muht muhterem Müslümanlar eski tabirle şehadet nameli, beratlı cahil olursa, ne fahri kainattan, ne Cibril'den, ne Kur'an'dan, ne de karı hıradan haberi olmayan, diplomalı cahil olursa muhterem Müslümanlar, cemiyet için en korkunç tehlikedir. Rabbim İslam ve Müslümanları, bu eçhellerin şerrinden, muhafaza buyursun inşallah muhterem müminler Peygamberimiz zişan efendimiz oku emrini alıp kalemle talim hikmetini de telakki ettikten sonra cenabı cibril'den cenabı cibril'den garı hıra'dan yavaş yavaş biraz da ürpertiyle iniyor hani demiştik ya muhterem müslümanlar cebrail'i dehşetiyle Heyeti asliyesiyle ilk defa görünce Bayıldı Hazreti Cibril kucakladı kendini sıktı Oku ya Muhammed diyordu İkra diyordu Müşfik bir kardeşin Bir kardeşi sıktığı gibi Üç defa tekrar sıktı Peygamber Efendimiz kendine geldi Cibril ile karşı karşıyalar Kalbinde ünsiyet meydana geldi tabii Muhterem Müslümanlar Aşk eri Mevlana'nın burada bir nüktesi var. Ama ne nükte Yüce Rabbim. Evet, Mevlana'mızın ruhani hayatından feyz almayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin inşallah. Cenab-ı Cebrail'i görünce Hz. Muhammed bayıldı diyoruz ya, Allah'ın Resulü ilk defa gördüğü için heybetinden bayıldı dedik ya, Cenab-ı Pir öyle diyor Mesnevi'de. Ahmet eğer bir küşayet an per ta'ebet bihuş bana İbrahim. Cenabı Cebrail'i heyeti de görünce Hazreti Ahmet bayıldı ve fakat ayıldı tekrar diyor. Eğer Peygamber Efendimiz risalet ve nübüvvet kanatları açıp da Cenabı Cebrail'e bir defa görünseydi Cebrail öyle bir bayılırdı ki ancak mahşerde ayılırdı diyor. Buna aşk mesleki derler. Hoca dedi ki... Lan ne diyecek hocam? Ben? <gülüyor> ben de hocayım. 48 senedir kürsüdeyim diyorum ya size. Hoca ne diyecek yani? Ya... Ya... Ya... Aşk mesleki derler buna. Fahri kainat bayıldı ve ayıldı. Yani beşerin beşerin kafasında Müslümanların vicdanında inananların gönlümde bir istifham olabilir mi acaba diye gayrete geliyor Mevlana. Cebrail'i görünce Hazreti Muhammed bayıldı diyoruz ya acaba Cebrail mi daha faziletli derecesine bir yanlış yola sapılmasın inanç bakımından diye Koca veli öyle diyor. Eğer Hz. Muhammed, Ahmediyet ve Muhammediyet kanatlarını açıp da Cebrail'e hakikati Muhammediyesiyle görünseydi, Cebrail öyle bir bayılırdı ki, kıyamet sabahı ancak ayılırdı. ''Rabbim, Resulü'nün şefaatine nail ve mazhar kıl Ya Rabbim.'' Peyomber <Gülüyor> <Gülüyor> Efendimiz Vahiy tel ediyor. Gâr-ı Cebel-i Nur'dan ağır ağır iniyor. Hatice validemizin evine geliyor Malzulumuz peygamber efendimiz muhterem müslümanlar tamam mı Bu cuma ve gelecek cumada inşallah Sadece ve sadece Allah'ın Resulünden söz edeceğiz inşallah Mevlana öyle diyor Şerhi ışk Ermen bi güyen berdevam Sat kıyamet bi güzerek vanna tamam diyor Eğer aşıkın ve aşkın şerhini Söylemeye başlasam Yüzlerce kıyamet kopar da Aşkın şerhi yine bitmez diyor Aşkın şerhi bu kadar azim de Aşkın kendinden dağıldığı Hazreti Muhammed'in fazaili nasıl acaba? Muhterem müminler Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Acaba o Kemalat-ı Ahmediyesi O fazail-i Muhammediyesinden bahsetmek istersek ya ya ya Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Hazreti Muhammed'in hakikatına kalben ve imanen vakıf olmayı bizden esirgemesin Mevla'mız inşallah. Muhterem Müslümanlar, tabii size birçok şeyler okuyacağım da sadece burada isterseniz Peygamber Efendimiz gar inerken Şeyh Galip merhum'a bir orayı verelim geçelim isterseniz. Osmanlı şairi Şeyh Galip merhumu ne diyor. Hutben okunur minberi iklimi baqada. Bak bak mümin kardeşim. Şeyh Galip ne diyor bak. Hutben okunur minberi iklimi baqada. Hukmun tutulur mahkemeyi ruzi cezada. Gülban ki kudumun çalınır arşı hudada. Esma-i şerifin anılır arzu samada sen Ahmed'i, Mahmut'u, Muhammed'sin efendim. Haktan bize devleti sermetsin efendim diyor. Evet o kainatın efendisi olduğu gibi bizim de nebiyiz, şanımız, seyidimiz ve efendimizdir. Ya Rabbi onun sevgisiyle gönüllerimize hayat ver diyoruz. Hatice validemizin evine geldi. Hala bir ürperti Peygamber Efendimiz'de devam ediyordu. İlk defa karşılaştığı dehşetli bir manzara çünkü tabiri böyle söylense caiz mi bilmiyorum muhterem Müslümanlar. Dethiruni, dethiruni. Peygamber Efendimiz ya Hatice beni örtünüz, beni biraz örtünüz buyurdular. Cenab-ı Hatice Validemiz Müminlerin muhterem Validesi Peygamber Efendimiz'in üzerine örttüler. Biraz dinlendiler muhterem Müslümanlar ve Cenab-ı Hatice Validemize olanları anlattılar. Ya Hatice bugün bende böyle bir tecelli oldu. O arada Cenab-ı Cebrail aleyhisselam bir defa daha geliyor. Muhterem Müslümanlar yani fahri kainat efendimizi ne alemde diye Allah'ın emriyle şöyle bir geliyor bir daha yokluyor. Ya Ayşe. Yine o gördüğüm zatı görüyorum diyor Peygamber Efendimiz Ya Hatice Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem o manzarayı öyle seyrederken Hoş bir neşeyle Belki de neşe gözyaşlarıyla Belki de ruhi uçuşlarla Muhterem Müslümanlar Hatice validemiz Şöyle saçının ucunu bir çıkardılar biraz Eğer melekse Kaçar Çekilir Yok eğer bunun dışında bir tecelli ise bir zuhuratse Anlaşılmış olur ya Resulallah dedi. Hatice Validemir saçının bir tarafını biraz çıkarınca Cenab-ı Cebrail aleyhisselam çekili verdiler. Ya Resulallah ilk müjdemi söylemiş oluyorum. Bu zat korkacak bir kişi değil. Allahu Alem, Allah dostu, vahiy emini, Cenab-ı Cibril olsa gerek. Ben Velakaya amcazademe gidiyorum diyor. Velakaya amcazadesi yerine gidiyor ve soruyor. Muhammedimizde bugün böyle bir şeyler olmuş ne dersin ey Amcezadem diye. Muhterem Müslümanlar, Veraqatübnü Nevfel zaten böyle bir şeyi şiddetle bekliyordu. Ya Hatice, ya Hatice seni müjdeliyorum. Allah'ın en yüce Rasulüne, Hatemül Enbiya'ya zevce oldun diyor. Bu gelen Haşaki korkulacak cinsten değil. Allah'ın Vahyi emini Cibril ve Muhammed'imize gelen de ona nazil olacak semavi kitapların sultanı ve şahı ve en büyüğü olan ilahi nizam ve kıyamet sabahına kadar müminlerin anayasası olan Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleridir ya Hatice. Hatice. validemiz geldi muhterem Müslümanlar Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Varaqatubnü Nevfel'in söylediğini aynen nakletti. Peygamber Efendimiz daha çok rahat tabii. Muhterem dinliler, Cenabı Cibril tekrar gelerek "Estaeinü billah ya eyyuhel mudessir. Kum fe'andir. Warabbika fakber. Ve thiyabuke fa tahir" ila akhiril ayat Cenabı Cibril Allahu Zülcelal ve Kemal Hazretlerinden Sure-i Müddessir'in ilk hayatını getiriyor. Ey ridasına bürünen, Risalet cübbesine bürünen Nebi Zişan-ı Muhammed'in! Halk ve insanlığı ilahi celal ve cehennem ateşinden korkut ve Rabbini büyükle tekbir eyle. Muhterem Müslümanlar! Allahu Ekber! Evet, Allah'ın kulları! Hep beraber böyle diyoruz. Allahu Ekber. Peygamberi Zişan Efendimizin Rabbisinden telakki ettiği ilk emirlerin içerisinde kum, ridanı üzerinden çek, vazifen azim, önün çok açık, insanlık ve beşeriyet için ebedili dersin ya Muhammed. Vazifen bütün insanlığı kurtarmanın derdi olacaktır. Kalk ve inzar eyle. Muhterem Müslümanlar, burada şöyle bir latifeyi ifade etmek isterim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine, li hikmetin, kum fe ebşir, buyurulmuyor da, kum fe enzir, yani kalk ve müjdele ya Muhammed, buyurmuyor Cenab-ı Hak, kalk ve korkut, inzar eyle diye buyuruyor. Demek ki, İnsanoğlu için inzar tepsirden evveldir. Evvela Allah'tan korkacak, sonra en büyük müjdeyi alacak. Konyalılar, duyuyor musunuz? Yani kalplerde evvela haşyetullah olacak, kalplerde Allah korkusu olacak, kalplerde mesuliyet duygusu olacak, kalplerde ürperfi olacak, tamam mı? Bu haşiyet ve ürpertinin içerisinde bütün evamiri ilahiye bir harfin yerine getirilecek ve bütün nehyedilen şeylerden de şiddetle ve süratle kaçılacak. Bunu yaptı mı? Bak mümin kardeşim bak. Hadisi kutsi ve kutsu bisitte hadisi. En sağlam hadislerden biridir. Hadisi kutsi. Ve izzeti ve celali. La ajmaw 'ala abdi kofein ve la emnain. İza kafni fi dunya, ama intehu yamal kıyama. Ve iza emnani fi dunya, axhftuh yamal kıyama. Alimlerin yüce Rabbi böyle buyuruyor: "Aizim ve celalime." Yani zatı uluhiyetime kasmederim ki kolum üzerinde iki korkuyu ve iki emniyeti cem etmeyeceğim. Gençler. Allah'ın yiğit kulları, bilhassa size sesleniyorum. Çünkü gençlikte korku galip olacak, ihtiyarlıkta raja galip olacak. Tamam mı? Genç daha çok Allah'ından korkacak. İhtiyar zürriyetten kalmıştır. Zaten damarları kesilmiştir. Şehvet ve buna benzeyen şeyler de zayıflamıştır. Onun için ihtiyar daha çok raca içerisinde Allah'ın rahmetinden daha çok ümitle Eh Allah korkusu kalbinde olacak tabi muhterem ümitler. Fakat ama gençler delikanlılar diyoruz değil mi? Delikanlılar Öyle olunca kan hararetiyle daima çiziden çıkmaları muhtemeldir Onun için gençler diye sesleniyorum Kalbinizde Allah korkusu mayalanmalı onun için Kur'an kursları diyoruz. Onun için imam hatipler diyoruz. Onun için ilahiyat fakülteleri diyoruz. Onun için manevi sahipler ve mürşitlere bu milletin ihtiyacı var diyoruz. Çünkü bir milletin evladına kürsiler, minberler ve mihraplardan Allah'tan korkunuz denilmezse... Behimi ve hayvani sıfatları galip gelir sonunda koskoca bir nesil milletin başına gaile olur muhterem Müslüman. Hapishaneler dolu bunlar yüzde doksan dokuzuyla hadi Ermenilerini çıkar içerisinden dış kumandalı olan Allah korusun Allah korusun korkunç canavarlar bir tarafa muhterem Müslümanlar memleketimizde yaşayıp yüzyıllarca yüzyıllarca sancağımızın bayrağımızın altında İslam ve tevhid nuru içerisinde meşayih-i kiramın babaları ve dedeleri sohbetlerinde yeşermiş insanlar bugün 80 senelik ihmalin neticesi eli tabancalı eşkıya sürüsü Tavuk öldürür gibi insan öldürüyorlar. Şikayetçi halinden, ya halinden şikayetçi, söz tutmuyorlar diyor, kanun dinlemiyorlar diyor, devleti saymıyorlar diyor, hükümete karşı, karşı geliyorlar diyor. Tabi iyi netice, tabi iyi netice, yıllardır, yıllardır ihmal ettin. Allah korkusu vermedin, dinini okutmadın. Din Moskova'nın Kremlin meydanında yıllarca bu levha asılıymış. Din yeşil zehirdir. Moskova'nın Kremlin meydanında bu levha asılıymış büyük harflerle Din yeşil zehirdir. Bu memlekette Enbiya yurdu, ''Evliya yurdu, şu hecaburcu cennet vatanda yıllar yılı din yeşil zehirdir.'' diye konuştular Yağmur. Tabiî neticesi bugün Allah belanı verdi. Senin şik şikayeti hakkın yok. Bırak da biz şikayet edelim biz. 48 senedir sırtımızda elbiselerimiz terle çürüdü, terle. Ey memleket evladı! İnsanlığın ve her şeyin Allah'a inancınla Kur'an'a teslimiyetinle Resul'e karşı bağlılık, sevgi ve aşkınla İslam'ın nuruyla ancak olacaktır. Yoksa bunun dışında felaket üstüne felaket demedik mi muhteremimiler? Öyle dedik ve bakınız öylece oldu. Onun için ya Rabbi bizi Hazreti Muhammed'in Dirilişine kavuştur. Yeniden diriliş, yeniden geliş, yeniden zuhur. Yani rabiül evvelin doğum ayını evvela Türkiye'miz için sonra bir buçuk milyar elli beş İslam devleti için yeni fetihlere ulaşmanın nur ve feyiz ve bereketi kıl Allah'ım diye hep beraber, hep beraber dua ediyoruz muhterem Müslümanlar. Ya İmandır o nimet ki ilahi ne büyüktür. Bak bak istiklal marşının nazımı, dev şair ne diyor bak. İmandır o nimet ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek de yüktür Hocanızdan, hocanızdan yarı ömürdür dinliyorsunuz manda yüreği bile sultan sofrasına nimet olur, manda yüreği bile sultan sofrasına, hakan sofrasına, kumandan sofrasına nimet olur, kebap olur, manda yüreği bile fakat imansız kafirin yüreği köpeğe bile kudurma getirir, hastalık verir. Ya ya. Onun için Akif imansız olan paslı yürek sinede yüktür diyor. O sadrinde kalp değil, leş taşıyor, leş. Akif öyle diyor. Ya. Onun için Rabbim 63-65 milyonumuzu imanla, Allah ve Resulünün sevgisiyle yeniden yaşart, taze hayat ver diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu Teala aleyhi ve sellem Hazretlerinin bu gelişini Kur'an-ı Kerim şimdi Garu Hira'dan indi. Hatice validemizin evinde Cibril tekrar geldi. Estağfirullah. Ya eyyuhel mudessir. Kum fa'ndir ve rabbuke fekbir dedi. Peygamberimizin şereflenmiş doğruldular, doğruldular. Risalet abasını üzerine aldılar. Ayetle de ve enzir eşirete'l akrabin. Yakın akrabasını inzar ve onları irşatla işe başla Muhammedim. Peygamberimiz İshan Efendimiz bütün amcalarını ve yakın akrabasını Safa Tepesi üzerinde topladı muhteremimler. Safa Tepesi üzerinde topladı. Orada herkes vardı. Amcaları Cenab-ı Abbaslar, Hazreti Hamzeler, Ebu Talip'ler, Ebu Leheb'ler ve bugün ve bütün kavmi Kureyş'in uluları ordalardı. Peygamber Efendimiz onların karşısına çıktılar. Bu ayıcıllar nazil olunca ve enzir aşiretekel akrabin ey benim yakınlarım, amcalarım, dayılarım, yakın akrabam Kureyş uluları. Ben size desem ki, şu dağın arkasında asker var, düşman var, şafağa doğru. Mekke'yi mükerremeye girecek Tedbir alın desem Bana inanır mısınız dedi Hepsi birden gülgüle ile böyle dediler Ya Muhammed Biz sana çocukluğundan beri Muhammedül Emin dedik Konyalı kardeşlerim duyuyor musunuz Peygamber Efendimizin Yetişişinden daha çocukluğundan Bütün Mekke ahalisi hususiyle kavmi Kureyş'in uluları Muhammedül Emin Muhammedül Emin, Muhammedül Emin diyorlar. Çocukluğunda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sallallahu kayboluyor muhterem Müslümanlar. Onun kaybolması bizim veletlerin kaybolmasına benzemez. O değişik bir kaybolma biliyorsunuz. Allah onun üzerinde Hafız ve Nazırdır. Kainatın efendisi olarak geliyor çünkü. Nefesini dinliyor Mevla adımlarını takip ediyor zayi etmez Muhammed'ini aranıyor aranıyor aranıyor Ebu Cehil bir yerden geliyormuş Bakıyor Bir yavrucağız ay parçası Böyle bir tabir bile biraz tuhaf oluyor ama neyse artık böyle diyoruz Parıl parıl bir yavru devesini ıhtırıyor Yanına kadar geliyor Cenab-ı Muhammed'in Hazreti Ahmet'in Kainatın Mustafa'sının elinden tutuyor, devenin yanına getiriyor, arkasına onu bindiriyor, kendisi öne biniyor. Deveye hadi aslanım bakalım diyor, deve kalkmıyor muhterem Müslümanlar. Ya deve kalkmıyor. Şimdiye kadar bu deve hiç sahibine böyle ısyan etmezdi ama acaba bugün ne oldu ki diyor. İniyor, Muhammed'i, kainatın Muhammed'ini Aleyhissalatu vesselam önüne bindiriyor. Kendisi arkaya biniyor. Hadi aslanım diyor, deve yerinden merminin namludan fırladığı gibi dev kalkıyor hemen birden. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Muhterem Müslümanlar, bir de Peygamberi Efendimiz 6-7 yaşlarında Kabe'yi muazzama tamir edildi. Hacerül Esvet Esved yerine konacak. Mekke-i Mükerreme'de ve etrafında Dört büyük kabile ihtilaf ettiler. O diyor bu şeref bizim, o diyor bu şeref bizim. Hacerül ül Esved'i biz yerine koyacağız. Daha büyük asil kabileyiz. O biri diyor biz yerine koyacağız. Dört Arap kabaili arasında bayağı neredeyse kılıçlar çekilecek. Haram-ı de çok ciddi ihtilaf çıkacak. Aralarında şöyle bir anlaşmaya vardılar. Safa kapısından şimdi kim girerse... Onu hakem tayin edelim. O ne dese olsun mu? Olsun dediler. Bakıyorlar ki ilk giren Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşında. 7 yaşında muhterem Müslümanlar bütün kabile reisi olan ileri gelenler, mekanı ileri gelenleri "Ha ve Muhammedül Muhammedul Emin." Muhammedul Emin geldi. Onun hükmüne razıyız." dediler. Gelince pe Hatta burada şunu da söyleyeyim muhterem Müslümanlar, bu çocukluğunda olan söyleyeceğim bu. kabe Muazzama'nın tamirinde Peygamber Efendimiz diyor ki entarimi şöyle acımasın diye omuzuma kaldırmıştım. Taş alıyorum omuzuma diyor, entarimi kaldırmıştım. Herhalde diz kapağından yukarısı biraz göründü ki Peygamber Efendimiz'in, dehşetli bir kişi geldi ve entarimi aşağı çekti diyor. Ürperdim diyor, <gülüyor> hala onu unutamam diyor. Muhterem İslamallah, ya yeni yetişiş ve çocukluk halinde dahi Cenab-ı Halik-i Zülcelal fahri kainatın diz kapağından yukarısının görünmesini Mevla istemiyor. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Evet iş böyle başladı Muhterem Müslümanlar Hacerül Esved'in konma yaşı Biraz daha büyük tabi Peygamber Efendimiz Geldiler Buyurdular ki bir kabut bezi serin Serdiler Hacerül Esved'i üzerine koyun Koydular Dört kabilenin reisi bu çadır bezinin Kabut bezinin dört ucundan dusunlar. Dört kabile reisi çadır bezinin dört ucundan tuttular. Getirin bakayım yerine kadar tam Hacerül konacağı yere kadar dört kabilesi beraber getirdiler. Nur yumağı elleriyle Hacerül şöyle yerine yerleştiriyor verdiler. Razı mısınız? Razıyız ya Muhammed. Ya. Ya. Muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve gelişi böyle. Gelişi böyle. Isterseniz hani Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretleri Safa Tepesi'nde akrabasıyla konuşacak ama şöyle bir latifeyi daha çocukluğundan arz edeyim. Bir daha tekrar bu latifelere dönmeyeceğim çünkü. Halime Validemizin köyünde Beni Saat kabilesinde çocuklarla beraber oynuyor Peygamber Efendimiz. 4-5 yaşlar, daha küçük yaşla çocuklarla beraber yeşilliklerin üzerinde koşturuyorlar. İki nur yapılı kişi geliverdi muhterem müminler. Birinin elinde leğen übrük var. Nur yapılı iki kişi geliverdi. Hani Peygamber Efendimiz'in hadisi Cibril'de tarif edildiği gibi yüzleri gayet ay gibi, güneş gibi, parıl parıl sakalları, saçları siyah ve üzerlerinde bembeyaz elbiseler giymişler. Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i çocukların arasında alıp hemen şöyle hiç incitmeden yatırı verdiler. yatırı verdiler çayırların üzerine. O sağda duran zat, heybetli zat mübarek parmağıyla şöyle bir çizdi. Peygamberimiz İshano Efendimizin sadrini açtı. içinden kalbi Muhammediyi çıkardı. Şakır şakır yıkadılar. Sonra da kalbin bir tarafından birazcık bir kan pıhtısı, birazcık bir kan pıhtısı çıkarıp Şöyle bir kenara atıverdi. O zatın biri Cebrail, diğeri Mikail Aleyhisselam idi. Muhterem Müslümanlar. Bu tabi İslam peygamberine yapılan ilk ameliyat, ilk operasyon, ruhani operasyondu. Sonradan Peygamber Efendimiz'e soruldu. Ya Resulallah o uyuşuk kan pıhtısı ki Cebrail kalbinizden alarak bir kenara koydu. Şeytanın kalbe musallat olduğu şeydir. Onu Cenab-ı Hak daha çocukluğumda Cibril vasıtasıyla benim kalbimin kenarından aldı diye buyurdular. Şeytanın musallat olduğu, hortumunu attığı şeydir o. Delikanlı tabiri de oradan kalma. Konyalılar duyuyor musunuz? Delikanlı. Yani vücutta kontrolsüz olarak kan yükseliyor. Tam o, o yaşta, o çağda. Onun için dikkat ederseniz... Ekseri delici hareketler o yaşlarda oluyor. Peygamberimiz Zişan Efendimiz daha küçüklüğündeyken böyle bir şeyden Cenabı ı Hakk Eman da emanında kılmak için cibil vasıtasıyla o kanı oradan aldırıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden. Sonra sonra zemzemi şerifle kıcır kıcır kalbi Muhammedi'si yıkanıyor. Sonra elim ve hikmet dolduruluyor. Elim ve hikmet dolduruluyor. Kalbi Muhammediye daha çocukluğundan sadri kapatılıyor. Cenab-ı Cibril Jabrailit parmağıyla şöyle bir çekiyor eski haline. Olur mu Müslümanlar? Olur mu? Hey hey! Alemlerin yüce yaratanı isteyince daha neler oldu ve neler? Bu ameliyat bir de garı hirada oldu. Bu ameliyat Peygamber Efendimizde üçüncü defa. Miraç gecesinde oldu muhterem Müslümanlar. Hatırınızda kalsın. Peygamber Efendimiz'e 4-5 yaşında Benisad kabilesinde bir ameliyat, ruhani, manevi ameliyat. İkincisi vahiy geldiğinde garıhra'da. Üçüncüsü Miraç'ta Allah'ın cemalini görmeye oruc edecek ya. O anda sadr Muhammed'i yine açılıyor. Yine kıcır kıcır Zaten temiz olan şeyi bir daha yıkarsanız, bir daha yıkarsanız ne olur muhterem Müslümanlar? Muhterem cemaat? Zaten, zaten temiz olan bir şeyi Zaten manzar-ı rahman Zaten, zaten makar-ı iman ve aşk Zaten cemali hakkın işrakı Allah nurunun tecelligahı olan kalbi Muhammed'i. Şöyle diyeceğim size muhterem Müslümanlar mananın anlasılması için. Hazreti Musa aleyhisselama Cenab-ı Hak Kelimullah'tır. Molla Camii'nin esrar diye bir Risale-i Miraciyesi var. İzmirli Abdülkadir Efendi diye bir zat o Mulla Camii'nin Risalesine şer yapmış. Orada görmüştüm seneler evvel muhterem müminler cenab Musa aleyhisselam kelimullah olarak Cenab-ı Hak kendisine böyle buyuruyorlardı. Esna-i Zübillah naleyik, <gülüyor> لَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ Ya Musa, ayağından nâleynini çıkar, sen mukaddes tuva vadisindesin. Zatı akdesimizden vahiy telakki etmeye geldin. Hazreti Musa Aleyhisselam'a hitabı izzet böyle ama peygamber efendimize miraç gecesinde alemlerin Rabbi böyle buyuruyor Habibim nâleyninle gel ayağın tozuyla arşım şereflensin diyor. Biz bu peygamberi zişanın ümmeti ve hey ilahi fazail mahrum. Kim demiş bizim senin arkandan gideceğimizi? Biz kainatın fahrinin ümmeti. Biz bu zatı akdese, biz bu mübarek insana bezmi eleste aşık olmuşuz. Nur-u Muhammedi'nin pervanesi olma derdiyle dünyadayız. Necip Fazıl koca dahi öyle diyor. Sevgilim, peygamberim, önderim, yüce rehberim, sana uymayan ölçü Hayat olsa teperim diyor. Sana uymayan ölçü, Hayat olsa teperim diyor. Vallahi ahdimiz var. Kapı Cami'nin muhterem cemaati. Vallahi ahdimiz var. Necip Fazıl'la aynı neş'edeyiz. Ona uymayan ölçü, Ne olursa olsun kıyamet sabahına kadar ayağımızın altındadır. Yüce Rabbim bizi, Muhammed'in, kutsi neşesiyle dolu kıl. Amin. Onun feyziyle feyziyab eyle, onun onun nuruyla kalplerimize taze hayat ver. Evet muhterem Müslümanlar, evladımızla, ailemizle, kardeşlerimiz ve komşularımızla, 60 milyonun üzerinde vatan evladıyla, bir buçuk milyarla, Hazreti Muhammed'in yolundayız. Ve bahtımız açılıyor muhterem emirler, aziz kardeşlerim. Bahtımız açılıyor, kara günler bundan sonra geride kalacak artık. Muhammed'e doğru, Muhammed'e doğru, Muhammed'e doğru. Peygamber Efendimiz Garı Hıra'da amcaları ve yakınlarına sormuştu. Hatırlayın, size bir asker geliyor, Mekke'ye baskın yapacak. Saher vakti Mekke'ye girmiş olacak tedbir alın desem inanır mısınız ey akraba amcalarım dayılarım ve yakınlarım Ya Muhammed sana çocukluğundan Muhammedül Emin dedik elbette inanırız hayatın boyu senden yalan sadir olmadı ki dediler Peygamber Efendimiz öyleyse ben Allah'ın resulüyüm dedi Nazil olan ayatı ilahi kaldırarak elimde Kur'an ayetleri en açık mucizemdir. Sizi vahdaniyete davet ediyorum, imana davet ediyorum, aşka davet ediyorum, yüksek ahlaka davet ediyorum, en nazih şahsiyet ve edebe davet ediyorum. İlahi yolda ve yolculukta yanımda olmanızı çağırıyorum sizi. Gariptir muhterem Müslümanlar, gariptir. Amcası Ebu Leheb, ''Tebben leke ya Muhammed'' ''Bizi bunun için mi çağırdın?'' dedi. Birkaç, birkaç dakika evvel, birkaç dakika evvel, ''Ya Muhammed, hayatın boyu senden yalan tek kelime sadir olmadı. Sana biz ittifakla Muhammedül Emin'' dedik. Ne söylersen başımız ve gözümüz üzerine dedikleri halde Peygamber Efendimiz vahdaniyete iman ve aşka çağırınca ya bizim abav ve ecdadımızdan devraldığımız putlarımız ne olacak? Laat ne olacak? Menat ne olacak? Uzza ne olacak? Hubel ne olacak? Şiran ne olacak? Muhterem Müslümanlar putlarını gözlerinin önlerine getirerek kaşlarının arasına koyup amcası başta Ebu Leheb ''Yazıklar olsun sana ya Muhammed, yeğenim olarak bizi buna mı çağırdın?'' demektedir. Ve muhterem Müslümanlar, mesele böyle başladı. Büyük dava, dünya çapındaki, dünya çapındaki büyük dava, Davayı Muhammedi, tebliğ ve irşat vazifesi Safa Tepesi'nde ilk defa akriba ve yakınlarına olmak üzere böylece başladı. Şair Ali'l-Vabi öyle diyor. Bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa. Evet muhterem müminler. Ne söylesek aczimizin ifadesi. Onu Allah methetmiştir. Ya, ya, ya. Osmanlı şairi Itri ne diyor bakınız muhterem Müslümanlar. Hani ne söylesek aczimizin ifadesi dedim de. Osmanlı şairi. Mustafa İdris efendi şöyle diyor bakınız gazel devam ediyor gel edip geliyor da El benim damen senin ey rahmetel lil alemin şöhretim isyan benim sen afile meşhursun ya Peygamber Efendimize böyle böyle itiraca ediyor El benim damen senin ey rahmetel lil alemin ''Ey alemlere rahmet olan yüce nebi zişanım, etek senin'' diyor, ''etek senin, el benim, sımsıkı eteğinden sarılmışım, ben isyan ve günahla meşhurum ama sende de afüyle bağışlamakla meşhursun.'' ''Bu günahkar ümmetini bağışla ya Allah diyor. Hani sık sık okuyorduk ya muhterem Müslümanlar, ''Bilirim'' şair öyle diyor. ''Bilirim beni ben, sevecek yüz yok bende.'' Ya, ya, ya, şair, şair, huzuru peygamberiye yaklaşmış, dolu yağar gibi gözünden yaşlar, böyle dehalet ediyor Allah'ın Resulüne. ''Bilirim beni ben, sevecek yüz yok bende.'' Sen benden sev de naili ihsan olayım Ya yarasıülallah diyor. Muhterem Müslümanlar huzurundayız ve israr ediyoruz bizi lütfedip kabul buyursun diye inşallahu teala. Şöyle bir hadise oldu muhterem müminler. Büyüklerden ulama'dan biri naklediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Muhammedisi kıble taraf muacihiyi Muhammedi geride çekilmiştim diyor. Şöyle kendi kendime kişinin güneşi seyrettiği gibi sanki nuru Muhammedi'yi seyretmenin derdiyle tefekkür halindeydim diyor. Bir arabi geldi diyor. Göz yaşlarıyla huzuru fakr risalette durdu. Ve şu dörtlüğü okudu. Şu kutayı okudu. Ya hayramen düfinet. Fit bir bi Bazı kitaplarda fil arzı ağzımuhu da var. Meşhur olan böyle. Ya khayramen dufinet fit turbi ahmuhu. Fataab men tibihinna lqa'u wal akmuhu. Nafsi al li qabr an Fihi al afafu fihi al judu wal Şimdi Ravza-i Muharrede orada kenardaki levhalarda bu dört mısra bu kıt kıtabu dörtlük yazılı muhterem Müslümanlar Osmanlı devrinden kalma bunu silmemişler. Bazı şeyleri orada Osmanlı şairlerinin mühim sözlerini direkleri kaplama bahanesiyle oradan kaldırdılar. Mermer kapladılar. Tekrar yazacağız dediler. Yazılmadı öyle kaldı. Evet muhterem Müslümanlar. Ama bu orada duruyor. Gittiğiniz zaman dikkat ediniz. Arabi şöyle diyordu muhterem Müslümanlar. Ya hayra men düfinet fittür muhu. Ey kemikleri, burada veced, vücudu mes'udu mübareki demektir. Ey vücudu mes'udu mübareki, bu toprağa defnedilen nebiyiz şanım. Şan'ın. Fetâbe mentîbihinnel qâve Sen bu toprağa defnedilince buraya, vadiler, ovalar ve dağlar, tepeler, senin şerefinle şereflendi ya Resulallah. Hani bir dörtlük var ya, muhterem müminler. Yine bir kıta var ya orada Arz diyor Arz diyor Allah'ın sevgilisi Muhammed'i Bendedir diye Semavat ve arşa iftihar eder diyor ya. Çünkü Peygamber Efendimiz'in mübarek bedeni Bugünkü kubbe-i hadranın Altında muhterem Müslümanlar Kubbe-i hadranın altında Ve Ayşe Validemizin Hücresiydi 124 bin embiadan hiçbirinin kabri katî değil, mütevemmidler. Hazreti Hz. Rahman da dahil İbrahim Aleyhisselam, Kutsu Şerif'te ziyaret etti Halilül Rahman'da. İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam ve hanımları Halilül Rahman'da. Şimdi kafir Melun siyonistin, Yahudinin. Kirli çizmeleri altında çiğneniyor muhterem Müslümanlar. Aman hocam be. Çok yasağa bastın yahu. Yahudi şimdi İsrail dostumuz yahu. Rabbim, yüce Allah'ım bizi Habibine dostayla. eyle. Amin. Evet muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin muhterem Müslümanlar, kabri şerifi, Yüzde bir milyar katiyetinde Ayşe validemizin hücresinde Ve kubeyi i hadrasının altındadır Ve bunda 1400 yıllık yüce millet ve ümmeti İslamiye'nin ittifakı var Tamam mı? Oraya varıyorsunuz Oraya varıyorsunuz Hep beraber varıyoruz Peygamber Efendimiz Vallahi karşımızda Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah Es salatu ve selamu aleyke ya Nebiyyallah Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah Es salatu ve selamu aleyke ya lil alemin İlâhirihi salat selamlar devam ediyor ''Ya men nevverahullah, ya men zeyyenehullah, ya men ekremehullah, ya men azamahullah, ya men edebehullah, ya şefi'el mü...'' İlâ giri, devam ediyor, ediyor, ediyor. E sonunda ne olurmuş böyle devam ede ede? İsterseniz o Arabi, yani Peygamber Efendimiz için şunu mu söylesem, bunu mu söylesem, muhterem müminler, ne dil, ne kalem, ne zaman müsait değil buna. Hz. Nabi nasıl girmiş Medine-i Tahire'ye? bir orada bir bekleye dursun bakalım bir muhterem müminler. Huzuru peygamberi de gözyaşı da pek makbul. Gözyaşları da şarıl şarıl dökülerek beklesin inşallah Teala. Osmanlı şairlerinden muhterem Müslümanlar, şair Nabi, kervanlarla Medine'ye doğru yaklaşıyor. O zaman biliyorsunuz kervanlar, evet, böyle sabahlara kadar yürünür, kuşluğa kadar yürünür, ikiye kadar İkindiye kadar dinlenir kervan, hava serinleyince tekrar yürünür. Bir buçuk ay gidiş, bir buçuk ay dönüş, bir buçuk ay Medine, bir buçuk ay Mekke-i Mükerreme, tam, tam altı ayda muhterem Müslümanlar, evet, birer buçuk ay, birer buçuk ay hesap ediniz, en az, en az altı ayda bir haç bir ziyaret yapılır, dönülür idi. Müminler şimdi... İstanbul'dan biniyoruz, üç saatten Medine'deyiz, dördüncü saat Kabe'nin karşısındayız, şu eltaf ilahiye bak. Konyalılar ben size bir müjde vermek istiyorum. Ya dünyada biraz değişiklikler olsun Hazar. Her zaman aynı şey mi devam edecek? Efendim, geçenlerde bir dostum bana müjde etti. Hocam dedi, dünya değişiyor dedi. Tayyare bundan sonra Medine'ye Konya'dan da kalkacak inşallah dedi. Ya hocam sende mi siyasi isim yoksa? Bir derdim var, bir büyük derdim var. Kaf Dağı kadar bir derdim var. 48 senedir ya. Hani Tahirül Mevlevi'yi kabir taşına yazdırmış ya Tahirül Mevlevi, kabri cennet olsun. Mesnevi Han Mevlana aşığı, onun da adı Tahir. Tahirül Mevlevi öyle diyor. Eli boş gidilmez gidilen yere. Rabbim ben boş gelmedim, ben suç getirdim. Dağların çekemeyeceği bu ağır yükü iki kat sırtımda çok güç getirdim diyor. Tahirül Mevlevi'nin kabir taşı üzerinde yazılıymış bu muhterem Müslümanlar. 48 senedir kamburumu çıkaran omuzumda bir yük var. Biz Hz. Muhammed'in kulu ve kölesi ve bendesiyiz. Efendim? ya. Rabbim bizi Rabbim bizi Başımızdaki Kıllar adedince Başımızda olsa birer birer verelim de Hazreti Muhammed'in yolundan Alma Bin can olaydı Kaş bu dil şikeste de Şair öyle diyor Hemen hemen her de okuyorum size Bin can olaydı Kaş keşke demek burada Eski Türkçe Bu dil şikeste de Her biriyle bir kez olaydım sana feda bedende bir can değil ya Resulallah keşke bin can olsaydı da hepsiyle ayrı ayrı ve birer defa yoluna feda olsaydım muhterem ünliler, kimin canını kimi verecek? zaten o da Allah'ın malı ve mülkü onun kudreti biz Muhammed'e ümmetiz deyip işi bitiriyoruz ve selam evet Nabi Medine-i Münevvere'ye tam Kubbe-i Hadra'ya doğru bir gazelini yazdığı muhterem semalar Osmanlı şairi Sakın Terki edepten. Kuyi mahbub-ı hudadır bu nazargah-ı ilahidir makamı Mustafa'dır bu diye başlıyor en sonunda muratı edeple girnavi bu dergaha mətâf-ı bu sagahı evliyadır bu muraati edep şartıyla girnavi bu dergaha Mataf-ı kutsiyandır, bu segahı enbiyadır bu. Kalemi soktu ve gazeli cebine şöyle koydu. Muhterem Müslümanlar, tam Medine-i Münevvere'ye şafak vakti girilecek, misfuleyden sonra bakıyor ki Ravza-i Mudahhare'nin minare-i reisiyesinden baş müezzin efendi bu kasideyi okuyor minarede. Şimdi bizim bizim hani geçen dersimde söyledim ya bizim çakıldaklılar var şimdi ya yeni türediler. Ya bırak ya şu masalları hocam ya diyor. Efendim? Ya bırak ya şu masalları hocam diyor. Söyleyeceğini söyle diyor. Ya muhterem Müslümanlar. Hiç sorma, hiç sorma, hiç sorma. Eşek nalı çakmaya ehliyeti olmayanlar fahri kainata nefsinden kıyasla söz söylemek istiyorlar. Hz. İsa Aleyhisselam'a Hz. İsa Aleyhisselam'a Ya İsa Ya İsa Son gelecek peygamberim Ahmet'im Muhammed'ime inan Ve ümmetine de söyle Sonra gelecek peygambere hepsi inansınlar Önümdeki notta muhterem Müslümanlar Önümdeki notta Evet İmam-ı Kastelani'den Ve de Ebu Naim, İbni Asakir ve Hakim gibi Hadis Muharrici Yok hocam Buhari'den olacak yahu Yahu kuzum Sana kim öğretti bunu? Fazaili amalde, kütüb-ü sitte dışındaki birçok muhaddisin var, onların eserlerinden de rahatlıkla nakiller yapılabilir. Kaldı ki, fahri kainat için eğer bir söz söylenecekse, öyle değil mi muhterem Müslümanlar? Ya, ya İsa, eğer Muhammed'im olmasaydı seni yaratmazdım, Muhammed'im olmasaydı cennetleri yaratmazdım, Muhammed'im olmasaydı dünyayı yaratmazdım, buyuruyor Cenab-ı Lولاك لما خلقت الافlak Lولاك لما خلقت الافlak Aliül Kari mevzuatında lafzı varit olmasa bile Aliül Kari mevzuatında yumurcak yumurcak bakar mısın lütfen insaf et nefsine döndüğünde bak bakayım Aliül Kari mevzuatıl mevzuatında hadislerin mevzularını sayıyor belki lafzı varit değildir ama manası sabittir Kainatın varlığının sebebi Hazreti Muhammed'in vücududur diyor. Levla kele muahhalaktu'l aflak. Peygamber Efendimiz olmaz olmasaydı arş olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı kürsi olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı levh olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı semalar olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı cennetler olmazdı, dünya olmazdı. Peygamber Efendimiz olmasaydı insanlık ve beşer yani onun onun şerefine ve şöhretine varız Ben size söylemiştim ya Gençler Gençler Necip Fazıl'ın o kitabını mutlaka bulunuz okuyunuz O ki o yüzden varız diyor koca üstad O ki o yüzden varız O bizi şan ki o yüzden varız Rabbim bizi dünyada sevgisiyle dolu kıl Mahşerde sancağının altında eyle Cennette de saçağının altında komşu diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar söz sözü açıyor. Müezzin Efendi, baş müezzin minareyi i reisiyeden Sakın terki edepten Makamı Mustafa'dır bu Nazargahı ilahidir. ilahidir Sakın terki edepten Kıymetli mahbub-u hudadır bu. Nazargahı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Okuyor, okuyor, okuyor. Develer menakhaya indirilmiş. Nabi gusül ediyor. Taze çamaşırlarını entarlerini gi giyiyor ve Ravza-i mescidi Saadet'e koşuyor. Minarenin altında bekliyor muhterem Müslümanlar. Nasıl olur? Ben yazdım bunu. Bir Allah'ım bilirim, bir Allah'ım bir de ben bilirim. Minareden bu kasideyi nasıl okur buza? Müezzin efendi kasideyi okuyor Tam minarenin kapısından çıkınca Şarıl şarıl gözyaşlarıyla Nabi Kucaklıyor müezzin efendiyi Yaratan yüce kudretin aşkına Sen Nereden nasıl oldu da bu kasideyi? Ki ben gelirken okudum Ve kağıt cebimde daha Benden başka kimse bunu duymadı Rabbim bilir ancak Bu gece diyor Peygamber efendimi rüyada gördüm. Müezzin efendi öyle diyor. Bu gece peygamber efendimi rüyada gördüm. Ümmetimden nabi geliyor. Ümmetimden Demek bana ümmetim dedi peygamber efendimiz öyle mi? Eyvallah öyle dedi. Müezzin efendi öyle diyor. Eyvallah öyle dedi. Ümmetimden nabi geliyor. Yolda bu kasideyi yazdı dedi. Peygamber Efendimiz bana rüyada ezberletti diyor. Rüyada ezberletti. Çık minareye oku. Gelirken o da dinlesin dedi. Ondan ezberledim ve okudum diyor. Hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Evet muhterem Müslümanlar. Bedevi, Arabi Peygamber Efendimizin önünde... Ya khayra man dufinat fi turbi afmuhu fataba min thibihinna lqa'u wal akamu nafsi al fida'u li qabr an taskanahu kabir ki zat ahmediin wujudu masudu mubarakin madfun dur orada iffet. Orada haya, orada edep vardır. Böyle bir kabre yüz bin canım olsa feda olsun ya Rasulallah. Arabi bu dörtlüğü söyledi diyor, orada seyreden büyüklerden zat. Bu dörtlüğü söyledi, ağladı ve bu Ayi Celle'yi okudu diyor. Estaizu billah. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّبَ الرَّح۪يمَ Ya Muhammed, onlardan biri günahkar olsa, Günahını itiraf ederek sana gelse, Resul de onun için istiğfar etse, ve vecedu llaha tevvab rahima, <gülüyor> Allah'ı tevab, tövbeleri kabul edici ve erhamur rahimin olarak bulur. Bu ayeyi okudu diyor. Edeple böyle geri geri çekildi huzuru peygamberiden ayrıldı. O anda dalmışım diyor. Peygamber Efendimiz hemen rüyamda teşrif ettiler. Rüyamı teşrif ettiler. Arabinin arkasından koş Kendisi için Rabbime istiğfar ettim Allah'ın affini müjdele diyor Peygamber Efendimiz Ya Resulü Allah biz de Her sene huzurunda El bağlıyoruz O Arabiye yaptığın Şefaatlerini istiyoruz Bizi de Allah nezdinde bağışlanmamız için ümmetliğe kabul et Diye yalvarıyoruz hep beraber muhterem Müslümanlar şunu da Söylüyorum Evet <gülüyor> muhterem Müslümanlar Ya ya Ütri, ütri dedim de hani kaldı gene. El benim damen senin ey rahmetellil alemin. şahretim isyan benim sen afile meşhursun dedi ya. Sonraki beytinde de şöyle diyor. Sensin ol şah ki Süleymanlar kapında murdur. 18 bin aleme hükmetmeye memursun ya Resulallah diyor. Ya ya Seyyid Ahmedi Rufai Hazretleri Miratül Harameyin sahibi almış da birçok eserlere de Kaydetmişler Peygamber Efendimizin huzuru alilerine varıyor Seyyid Ahmedi Rufai Hazretleri abdülkadir Geylani gibi Şahı Bent gibi Cüneydi Bağdadi gibi Bayizidi Bastami gibi Seçilmiş zirvelerden Şahikalardan Allah dostlarından Biri Cenab-ı Hak şefaatine Layıl kılsın inşallah <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar Bunların mertebeleri Allah'a kul olmaktır, o kadar. Tamam mı? Bunların mertebeleri, ulviyetleri nereden geliyor? Allah'a kul olmaktan geliyor. Ya Rabbi bizi zatına kul, Peygamberine ümmet eyle diye dua ediyoruz. Evet Muhterem Müslümanlar, Seyyid Ahmed-i Rufa'yı Hazretleri yanında ile birkaç erbab ilimle Huzuru Peygamber'i'ye ziyarete geliyor göz yaşlarıyla selatu selamdan sonra şu kıtayı okuyor Peygamber peygamberefendimizin ali ruhaniyetine dehalet aşk ve vecdiyle fi haletil bu'd ruhi kunt ursulha tıqbilu'l arz anni ve na'ibati ya rab ya rab ve hadihi nabasü'l eşbah kat hazret femdüd yemineke şeytah za şefati. Seyyid Ahmed Rufaî Peygamber Efendimiz'de böyle dehalet ediyor. Muhterem Müslümanlar. Bundan evvel bundan evvel ruhaniyetimi ruhumu gönderiyordum. Ayak bastığın yerlere dudak koyarak arzı tazim ediyordu ya Resûlullah. Ve hadi nebatu'l eşbâh kat hazret. Femdut yemîneke key tahza biha Şimdi cesedimle geldim. Ruh mahal ceset Huzurundayım ya Resulullah. Şu mübarek ellerini uzat. Öpmeden dönmeyeceğim. Muhterem müminler, buraya not etmişim. Buraya not etmişim. Yanındaki kişilerin de göreceği tecelli ve zuhur ile Peygamber Efendimiz mübarek kabrinden elini uzattı ve Seyyid Ahmed Refai Hazretleri o mübarek eli öptü diyor. Masal ya hocam be. Peygamber Efendimiz toprak oldu, gitti. Bu tabii Muhterem Müslümanlar, ruhani alemin tecellisi, ruhani alemin tecellisi. Hani rüyada öpüyorsun ya, rüyada öpüyorsun ya. Evet. Bir de Hacı Veysel Hocamız de devamlı söylerdi. ne valya kasa. Uykuyla uyanıklık arasında Resulullah'ın elini öpmeyi nasip ederdi. Bu ikinci derece, üçüncü derece büyük veliler Peygamber Efendimizi açıktan görür ve mübarek elini öperler. Sen merak etme sen daha sana neler söyleyeceğim inşallah. Olsa. Güneşten bir zerre, güneşten bir zerre, okyanuslardan bir katre olarak o nebiye zihanı anlatmaya çalışacağım. Efendiler güneşten bir zerre diyorum bakınız Okyanuslardan bir katre olarak ona bir Zişan'ı anlatmaya çalışacağım Hacı Veysade hocamın ruhaniyetini taziz ederim Bir gün sohbetinde söylüyordu İmamı Rabbani Hazretlerinin mektubatından Mektubatın kenarında Şarih almış talikat yapmış İmamı Rabbani Hindistan'da dergahında On binler ki müridanı karşısında Allah'ı zikrediyor, salatu selam okuyorlar. Peygamber Efendimiz yanında vüzerası ve hulafası olduğu halde kapıdan giriyor. Açıktan böyle, İmam-ı Rabban'i görüyor. Açıktan geliyor. Ya Ahmet diyor. Ahmet-i far far Faruk-i Serhindi. Ahmedi i faruk Serhindi. Rabbimiz şefaatine mazlar kılsın. Ya Ahmet diyor. Hayatımda ve vefatımdan sonra yazı yazmaktan Rabbim beni mennetti diyor. Peygamber Efendimiz bilir fakat yazmazdı. Kur'an-ı Kerim'i kendi yazdı yazdırdı diye vermesin diye müşrikler. Cenab-ı Hak katipler o vahyi alır, söyler, katipleri yazardı. Ya Ahmet bugün geldim Rabbimin izniyle mahşerde yüz binler ümmetime şefaat beratını elimle yazacağım buyuruyorlar. Hocam olma diye oldu muhteremiler. Oldu, oldu. Çünkü Allah'ın büyük sevgilisi ve yegane dostu ''Ya Rabbi bizi zatına giden yolda Muhammed'e Rafi'yi kıl.'' diye dua ediyoruz. O her şeye kadir. Üstadımın sözü, ''Gönlümüz alçak fakat himmetimiz Ali himmetimiz yüksek olacak.'' Rabbimizden isterken en az cennetini, cemalini, Habibinin aşk ve sevgisini isteyeceğiz inşallahu teala. Tamam mı muhterem Bizi onun saadetiyle dünya, dünya ve ahirette mez'ud kılsın ayetlere mana verecektim yine kaldı muhteremimiler. İnşallah gelecek cuma dersimizde ayetlere mana vermeye çalışacağız. yüce Rabbimiz bizi bugün de yarın da Muhammed'in saadetiyle mes'ud kılsın. Sallu ala rasulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. Ehadu <gülüyor> ilaha illa Allah ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resulü kelimeyi, i tayyib Mübarekesiyle çene kapamalar Nasibi mukadder ile Hakkı hak bilip hakka ıttibak Batılı batıl bilip batıldan işina eyleyen zümre Salihine İlhak eyle Amin. Şeriatı garra Ahmediyeyi, Ahmediye-i muhammediye -i, -i Temessük ve itibarlarımızı Yevmen fevma mücdad ile Cennet vatanımız Ve Necip milletimizi Belalar Musibetler, felaketler, facialar husus ile düşman istilasından masun ve mahfuz ile, Bize ve bütün inanan kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyetiyle iltifat ve ikram eyleye Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Ama Yasıfun Ve Selamun Aleyl Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha